yaşındayım, 80 sene oldu, aynı suyu içeriz. Çocuklarımız da bu suyu için, biz memnunuz içtiğimiz sudan. 1974'te kurulan Çerkezşöy Organize Sanayi ve onun devamında teşvikler nedeniyle oluşan gece kondu sanayileşmeyle kirlenme hat safhaya ulaşıyor. Yani bugün e, DSI'nin Kayıtlarında bilinen Çerkezköy girişindeki birinci sınıf, birinci kalite su, artık Çerkezköy'den sonra döküldüğü meriçe kadar uzandığı noktada dördüncü sınıf su olarak devam etmektedir. Gergeneden çekilen suyun bıraktığı pislik bu. Ya tabakası çetin üzerine yapıştığı zaman bu çatlak çıkamayı ölüyor. Toprak böyle kirleniyor. Bunu düşünün şimdi. 90 günde büyüğü bu çeltik oluyor. Tamam mı? 90 kere gün, su verice, vereceğim. 90, mesela, 90 kere verme. 20 kere ver. 20 kere de. Her, bu tabaka, su, her verdiğinde bu tabaka. Sana ya boya atığı olarak sen bu toprağında kaldığını düşün. Sen bu toprakta ne beklersin? Toprak tamamen öldürücü. Öldürüyor ya yani. Nehir bizi öldürdü. Bu sanayinin attıkları bizi öldürdü. Bukan. Asfalttan, E5'ten Merya'ya e kadar belki 200 tane köy var. Ergene boylarında bugün şahsen tane benim 50-50 yerim, yerim var Ergene boyunda sulama ama yok. Zaten millet çoğu sattı elimizdekileri İşleyemedikten sonra sattık biz de sattık mesela. Ne diyeceğiz biz çocuklarımıza? Fabrikatörler fabrika açtı fabrikaya tartılmayan. Ne diyeceğiz? Kim? Batıranlar kim? Ben mi batırıyorum? Büyük zenginler batırıyor, fabrikatörler batırıyor. E çocuklar olsa onlar köle gider. Tekstil fabrikalarının yeraltı sularını kirletmekten başka... Trak Yavuzası'nda suların mı ticareti söyleniyor? Kuşlara içmeği yok. Kuşlara. havada hocam kuşlara bile. Sabah yıldızı Kıtlar üzerinden doğar Sabah yıldızı Gonca güle benzer Yanaklar gırmızı Gonca güle benzer Yanaklar gırmızı Sen almazsan sen almazsan ben alırım aman oğlum sen inme duruna inme susuz zaman gölleri sen gidersen ben kalırım aman benlerde inme duruna inme susuz zaman gölleri sen gidersen ben kalırım aman kulgunmuş gül, gül dalının aman başı Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Ben Arjuman Gürçay. Güne bakan veya Trakya'da söylendiği gibi gün döndü. Türkçe'deki en güzel sözcüklerden birisi. Açtı mı geniş açar. Çiçeği güneşe yüzünü döner. Bu yüzden ona gün döndü denir Trakya'da. İnsan da yüzünü şöyle doya doya güneşe dönme isteği uyandırır. 1980 yılından başlayarak uzun zaman, 2007'ye kadar işim gereği Trakya'da yolculuklar yaptım. Yani her ay bir hafta Trakya'daki diş hekimlerini dolaşırdım. Unutulmaz gezilerdi benim için ve bugün de süren dostluklar edittim. Trakya'ya olan tutkun belki de Balkan göçmeni bir ailen gelmemle de ilgiliydi ama nedeni ne olursa olsun her zaman bana huzur ve mutluluk verdi Trakya. Trakya kışı serttir. Baharla birlikte doğa canlanmaya başlayınca. Tadına doyulmaz bir cennet olur Trakya. Hele gün döndüler topraktan yükselmeye başlayıp da yüzünü güneşe dönünce tarifi zor bir mutluluk sarıp sarmalar insanı. Uçsuz bucaksız Trakya düzlüklerini kaplayan gün döndü tarlalarının sarı sıcak görüntüsü hala gözlerimin önündedir. Ama 1980'li yılların ortalarından başlayarak gün döndülerin boynu erken bükülmeye başladı. Tarlalar yerini yavaş yavaş sanayi tesislerine bıraktı. Beton bloklar, apartmanlar yükseldi hemen her yerde. Tarım kültürü, tarım toplumu yerini çarpık bir sanayi toplumuna bıraktı. Tarlasını satan fabrikalara girip çalışmaya başladı. Dün yani 10 Ocak pazar günü tarımsal üretim günüydü. 1846'da şimdiki Yeşilköy Havalimanı'nın olduğu yerde Ayamama çiftliğinde kurulan ziraat okulu veya işte o günkü adıyla Ziraat Mektebi Aliyesi ilk tarım eğitimine başlanan yer olmuştu. Yani 175 yıl sonra bugün aynı arsada Dünya Ticaret Merkezi'nin binası var. Türkiye'de tarımın hali pürmeli de canımızı acıtıyor. Belgesel kaydından sonra Muammer Tencoğlu'ndan bir Kırklareli türküsü dinledik. Türkü Kırklar Üzerinde Doğar Sabah Yıldızı diyordu. Ergene Nehri de elinde Yıldız Dağları'nın Saray ilçesinde ki uzantısında yani 312 rakamlı e, Taşpınar tepesindeki küçücük bir gözeden doğuyor ve güney batıya doğru giderek büyüyerek Ergene Havzası'nı besliyor ve e, uzun köprüden geçerek Balabancık köyünün batısında Meniç Nehri ile birleşerek Ege Denizi'ne dökülüyor. 283 kilometre uzunluğunda 17.323 kilometre karelik bir alanı besliyor ve bu bölgede 1 milyon civarında insan yaşıyor. Çok değil 25-30 yıl öncesinde kadar içerisinde çocukların yüzdüğü, işte kıyılarında oyunlar oynadığı, balıkçılığın bir meslek olduğu, Trakya'nın en bereketli topraklarına, binlerce canlıya ve yüz binlerce insana hayat veren bu nehir uzun zamandır ölümü taşıyor buralara. Bugün kirli ve zehirli sanayi atıkları nedeniyle içinde hiçbir canlı organizmanın yaşamadığı ağır metallerle yüklü pas renginde köpürerek akan ve yeni yaşamlara kapalı bir nehir Ergene Nehri. Ergene Havzası bir ölüm havzası artık. Nehrin üzerine geceleri çöken sis bulutu ve dayanılmaz koku, yoğun kanser ve deri hastalıkları bu ölümün habercisi. Programın başında Ergeneli insanların 8-10 yıl öncesinden bugüne ulaşan çığlıklarına şahit olduk. 2009 yılında Ergeneli için çalışan İstanbullu bir gruptan haberdar oldum ve o günlerde Necla Demirci ile tanıştım. Bugün stüdyo konuğum, sevgi arkadaşım, yoldaşım ekoloji mücadeleleri eylemcisi ve belgesel sinemacı Necla Demirci. Hoş geldin Necla. Hoş buldum Ercüment. Ee, teşekkür <gülüyor> ederim. Ee, ee, ne, ne güzel e, bir başlangıç yaptın. Öyle Beni güne bakan tarlalarında dolaştırdın. Sonra hayatın yok oluşunu e, özetledin. Yani. Ee, Birlikte yaşadık ee, Necla. Evet seninle Ergeni için çok yollara düştük. Evlerimizin Hı. yolunu unuttuk. Güzeldi. Yani. Evlere sıkıştığımız bu günlerde geçmişe bakıp gelecek hakkında daha evet. çok şey düşünme fırsatınız evet. oluyor değil mi Aynen aynen aynen öyle. Evet. şey Necra hep şeyi merak ettim yani ağır doğumlusun yani doğulu bir kadın olarak evet. Trakya'ya olan tutkunu nasıl açıklayabilirsin orada yaşadığın uzun yıllar bu Aha. yok oluşun şahidisin bir anlamda ee, evet. aslında bu soru ya az önce senin bahsettiğin gibi işte yüzünü güneşe dönen çiçeklerin diyarına sevdalanmamak mümkün değil benim için de Türkiye'nin en doğusu Ar ile en batısı Edirne arasında büyümüş bir olarak dedemin yaptığı tarım galiba o da beni tetiklemiş olsa gerek dedemler yani o tanık olduğum çocukken tanık olduğum tarım şöyleydi önce tarladaki taşlar toplanırdı sonra ekilirdi İmece usulüyle bütün köylü bir araya gelirdi. Ekilecek olan tarlanın taşları toplanırdı. Coğrafya koşulları çok zordu yani. Trakya toprakları ise Türkiye'nin verimliliğin iki katını oluşturan muazzam bir havza iken getirildiği durum oraya olan tutkumu ve öfkemi büyüttü sanırım. Ekoloji mücadelesi hani bir gereklilik artık yani doğulu olup batı için evet, evet. mücadele etmenin ötesinde. Bütün dünya hatta. Aynen dünya öyle hatta yani. yani kapı kapımızın önünden hatta başlayıp ıı, talana karşı bütün alanlarımızı korumak ıı, ahlaki bir sorumluluk galiba ama biliyorsunuz. ki. Bir de varoluş ki... nedenimiz bence olmalı yani çünkü hani bir Evet evet yani. evet. Evet. Bir yani dolayısıyla yani o ekolojik şey. mücadele yani sadece yaşadığın yerle ilgili değil dünyanın herhangi bir Tabii. yerinde e, yaşama olan saldırıya karşı durmak. Doğru. Dolayısıyla hani Ağrı'da gösterim yapmıştım. Ağrı'daki çevre platforat deresinin kenarından Ergene'yi gördükten sonra Ergene için bir basın açıklaması yaptılar. Hiç belki Trakya'ya gitmemiş insanlar bunlar ama biliyorsun Doğru. ki o kadın doğulu Ergene'yle bir ilgisi yok yani. hani Şeklinde basın açıklaması da yaptılar biliyorsun. Peki, doğulu Ergene mücadelesi? Olmak... Ne zaman başladı? Yani sanıyorum uzun köprüde 2009 muydu? 350 ork eylemcesi bizim için bir başlangıç oldu. Hı hı. Tabii hani Trakya'da geçmişte bir mücadele var, her zaman mücadele vardı. Hı hı. Ama biz hani bu 350 eylemcisini e, e, uzun köprüden, e, yani eniş iş bilen o dönem belediye başkanıydı hı hı. ve e, katılmalarını yani ee, konuştuk bunun üzerine konuştuk nasıl olabilir diye. Çünkü o benim tanıdığım yüreği ergeni için yanan neredeyse tek siyasetçiydi. Evet. Taksim eylemini birlikte örgütledik diyebilirim hmm, Enis İşbilen'le. Ardından işte e ergen inisiyatifi kuruldu. Şöyle 10 Ekim 2010'du. Ben çok iyi hatırlıyorum o eylemi. Ben de orada ilk Ergen'e eylemi orada yapmıştım. Evet, evet, evet. Ömer, evet. Ömer, Ömer Madra'nın çağrısıyla bu eyleme katılmıştık. İşte Noam Chomsky ve Richard Falk vardı Amerika'da. Hatta eylem o gün 176 ülkede eş zamanlı olarak yapılmıştı. Yani benim için de Ergen İnisiyatifi, yani İstanbul Ergen İnisiyatifi o eylemle başladı. Ya biz en Evet, Enlisi İşbirliği'ne çok iyi bir işbirliği yap yaptık ve çok başarılı oldu. Yani işte 98 işte Bando Takımı geldi, evet, kadınların ağırlıkta olduğu bir eylemdi ve gündem oluşturduk. O zaman hatta Ömer Madra şey demişti, Hatta Ömer Madra'nın yanında birisi Ergene nedir, ner nerededir demişti. Şaşırmıştım ben de onun çünkü ekoloji mücadelesi evet. veren birisiydi. Ömer Madra hatta omzuma dokunup bu bir sorumluluktu demişti. Hiç <gülüyor> unutmuyorum e, onu. Evet. Peki Necla, e, yani bizim hani İstanbul Ergene inisiyatifi'nin de hmm. hani oluştuğu yürüyüş bu Galatasaray Taksim 350 Lork yürüyüşü evet. sonrasında nasıl devam etti e, İstanbul inisiyatifi'nin faaliyetleri? Ya ya sonra biz e, anlamaya çalıştık e, durumu. Çokça toplantılar yaptık, üzerine tartıştık falan. Güçlendik yani ve sonra 24 Ekim 2010 tarihinde Uzun Köprü eylemine katıldık Enis İşbilen'in çağrısıyla. Hatta seninle orada yollarımız e, Evet. Evet, evet, evet. E, kesişti ve e, müthiş bir dayanışma oldu ve orada yoldaşlığımız başladı seninle. Hatta şöyle EDP'nin üyesiydim ben, Eşitlik Demokrasi Partisi. Evet, evet. Gelmiştik eyleme. Evet, ee, biz buradan birkaç otobüs e, gittik ve e, yıllardır burada farklı alanlarda mücadele veren arkadaşlarımız şok oldular nehir öyle gördüklerinde ve o hem hem mücadelemizde tetiklemişti bizi de birbirimize bağlayan bir şey olmuştu ve çok da başarılı bir eylem olmuştu açıkçası oradan evet. yani Trakya'nın dört bir yanından insanların bu çağrıya. Geldiklerini gördük ve e, isyanlarına tanıklık ettik. Daha sonra Şöyle... Kağıthane Dayanışma Konseri... İstanbul'da. Hatta o kepeli belediyeyle e, yaptık diyebilirim değil mi yani düşün. Evet evet. Mavi Nota halk türküleri. E, e, e, evet evet. Ve hatta Almanya'dan evet. bir koro davet etmiştik. Freiburg'taki bir şey, komün komünal yaşayan bir grup Alman susi Korosu. Susi Korosu harikaydı evet. ve biliyorsun buraya da uzun köprüden katılımcılar gelmişlerdi. Uzun köprü bandosu vardı. Evet. Çelik vardı. Evet ve Ergeniden bahsetmiştik evet, yine evet. ve güçlenmiştik evet. bu konserde de ve senin emeğin Nevz... çok büyüktü burada tabi yani evet, birlikte hmm. yaptık ya Nevzat Çelik vardı şair sonra şey Sultanahmet Yerebatan Sarıncında şey yapmıştık Susi orusuyla spontane bir konser hatırlarsanız Evet evet çok güzeldi hala görüşür yani şöyle üç gün kalmak için gelmişti şey Susi korusu ki kendileri karşıladılar bir Türkli masraf Evet Hatta Evet bir arkadaş bisikletle geldi Freiburgtan buraya. Ee, bir 10 gün kalmışlardı İstanbul'da hatırlıyorum. Evet, sonra 13 Mart 2011'de Kadıköy'de e, bir e, Dünya Hırlar Günü yürüyüşü olmuştu. Yine biz bayağı bir Trakya'dan katılımla Katılmıştık bu yürüyüşe de buyurmuştuk. Sonra 26 Mart 2011'de Şeval Sam ile bir evet. e, e, kadın yürüyüşü e, ve dayanışma konseri olmuştu. Böyle Burada tabii yani evet çok e, güzel şeyler yaşadık. Mesela kalan müzikte tanıştık Şeval e, Sam'la, e, Kendisine böyle bir e, e, eylem. Ve konser teklif ettiğimizde e, hemen kabul ederim ama bir şartla demişti. E, şa bana sadece şarkı söyletmeyeceksiniz demişti. İşte sanatçı duyarlılığı bu mm, evet. Evet. deyip sarılmıştım ona. E, bütün zorluklarına rağmen geri dönmedi. E, bizimle o kadın eylemine katılmıştı. Daha sonra evet. 5000 bin kişilik bir konserde çok da güzel bir konuşma yapmıştı çok güzel bir bir konser olmuştu. Özlüyorum tabii yani o günleri. Hatta birileri orada şey bizi valili kaymakama şikayet etmişti. Hatırlar mısın Erjument bilmiyorum. Yolculuğumuz esnasında geldi bu ihbar bize. İşte gelen kadınlar eylemci değil teröristler aslında diye. Bunun üzerine tali, tayf, rahmetli Tayfun Talipoğlu'nun haberi oluyor. Dayım. Tayfun Dayım. Talipoğlu beni yoldan aradı. Dedi ki bak böyle bir eyleme gidiyorsunuz ama haberiniz olsun. Size ihbar etmişler terörist diye. Dolayısıyla orada hani pankart falan açmayın en azından. Kaymakam da onun sınıf arkadaşıymış. Böyle haberi olmuş. Yapma demiş onlar bizim çocuklar işte... Gerçekten ekoloji mücadelesi veren insanlar falan gibi evet. öyle birçok bir ton macerayla biz e, çok başarılı bir dayanışma konseri ve e, e, çok başarılı bir kadın e, eylemi yapmıştık, köprüyü işgal etmiştik Peki, falan. Şimdi <gülüyor> bir şey arka arası verelim mi bu kağıtlandaki konserden Susi Korpus'u bir Azeri Türk'ü e, Harika. seslendirmişlerdi barış şarkısı şimdi onu dinliyoruz. Peki belgesel fikri nasıl ortaya çıktı Necla? Yani bu mücadele sürerken bir taraftan da bir belgesel işine giriştin. E, bu fikir öfkenden çıktı Ercüment. <gülüyor> bu kadar. Evet değil mi bu kadar? Yani. Peki yani eylemci bir kadın olarak çekimlerde yani ve genel olarak Ergen'e mücadelesinde karşılaştığınız zorluklar oldu ben biliyorum yakından. Ee, biraz bunlardan söz eder misin? Şimdi Ergenen Nehri'nin doğduğu o tertemiz gözede e, yolculuğum başlamıştı hatırlarsan. Evet, evet. Bir İlhan, e, İlhan e, Vardar bizi evine konuk etmişti. bizeden evet. e, ayrılır ayrılmaz yiten ve talanla burun buruna bir yolculuk oldu. Bir evet. işçi ve bir çiftçi aile vardı bu yolculukta, odağımda aslında. Belgeselde yer alacak işçi ailenin bizden uzaklaştırılmasıyla zorluk başladı diyebilirim. Hı -hı. Çorlu OSB'de kendimi açık ettim Ercüment Hı -hı. E, kamera karşısında. Çünkü yalanlarının üstüne gitmem gerekiyordu. Çerkezköy OSB müdüründen tehditler alarak... ...yola çıktığımda... ...Baba Eski olmasaydı... ...belki şimdi ya ölmüş ya da sakat kalmış olacaktım. Evet, ee, Çorlu Köprüsü'nde... ...polisin gelip sizi burada öldürebilirler... ...sizi korumak için burada olacağız... ...ama çabuk olun demesine... ...inanmamıştım doğrusu. Hı. Ama Hakan o... Evet, değil mi? Sonra. evet, evet. Ekip bıraktı gitti e, falan. Hani, evet. Ee, başlangıcımız ve son durağımız olan çiftçi aile tehdit edildi ve ilişkimiz bozuldu. Üzüntümdür ee, e, bu, o, bu benim. Daha sonra e, yani çekim için izin almanın zaten imkanı yoktu. Kameranın üzerine şalvar giydirerek, e, bazı noktalarda şalvar giyerek, işte kafama yemeni bağlayarak falan e, e, çalışabildim diyebilirim. E, bu o e, OSB'lere ise e, ancak şöyle girebildim. Öğrenci çocuklarla çalıştım. Onların öğrenci kimlik kartlarını kullanarak yani hani teknolojinin dünü bugünü konulduğu bir belgesel maalesef yalan söyleyerek hani o bölgelere, işletmelere, deri fabrikalarına girebildim. E, ama e, Çorlu e, organize sanayi bölgesinde açık etmiştim artık kendimi ve ondan sonra zorluk daha büyüyerek devam etti. Fakat şunu yaşadım, şu güzelliği. Hani o zorluklar arttıkça sahiplenme de arttı. Mesela köylerde köylü köylülerin korumasıyla dolaştım. Korumasıyla belli noktalara gidip çekimler yapabildim. Öyle oldu yani. bazı yerlerde jandarma çekimini engelledi. Değil mi hatırlıyorum. Ya evet kadar. o sınır sınır bölgelerinde işte çöplerin boşaltıldığı yerlere dahi çekim izni vermediler ya da hani Kamusal alanda zaten çekim yapma hakkım var yani izin istemem gerekmiyor ama kamera ile girdiğim anda nasıl öğreniyorlarsa 3-5 dakikada yanımda biti verdiler. Dere kenarlarına zaten peki, atıkları gömmüşler. Oraları çektirmediler. Peki yani yerel belediyelerin desteği oldu mu sonuçta yani bir belgesel için para gerekiyor yani filmin bütçesi bu konuda bir destek yok. Hiç kimseden hiçbir şekilde destek bulamadığım gibi filmin gösterimleri için de hiçbir şekilde ilişkilenemedim. Yani evet. yerel belediyelerin Peki, hiçbir desteği olmadı. Gösterim hakkında bile. Peki yerel ziraat odaları ya çiftçi birlikleri yani maddi olmasa da e, fiili destek alabilmiş miydin hatırlamıyorum ben oraya ama. Yok, hayır, hayır. Yani Peki üniversitelere şey... dahi giremedim. Peki bilimsel verileri Bölgede üniversitelere yani. dahi. Örneğin Trakya Üniversitesi'nin katkıları oldu mu? Yok. Yani filmde de yoklar zaten. Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü daha sonra Çorlu'da bir araştırma yaptı. Bunu da halka açıkladı. Tekirdağ. Namık Kemal Üniversitesi Su Bölümü Trakya'nın yeraltı sularına ilişkin raporlar vereceğini söyledi daha sonra onlara da ulaşamadım çevre mühendisliği fakültesinde falan hiçbir şekilde hiç kimseye ulaşamadım sıkıştırılmış bir bölge yani bir şarkı arası verelim mi? tabi ee, bu türküyü 7 Ocak 2006'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden e, Muammer Ketencoğlu Balkan Yolculuğu grubunun e, klarnetçisi Aytunç Mataracanası'na çalmak istiyorum. E, grubun 2017'de yayınlanan sandığımdan Rumeli Türküleri albümünde yer alan bir e, Rumeli türküsü e, Hatice. <gülüyor> Sıkır seçilmez, budun yaprakları Hatice'm sıkır seçilmez. Anadan geçilir Hatice'm Yardan geçilmez. Zaman aman yaraman, yar kar beyaz ellerine kara kan vurur. Şönmez hadi can sar diyor. diyeceğim diyor beni Karuge aşellerine kara kına vurmuş al diyor beni bu diyor beni Film ne kadar sürede tamamlandı Nejla? 3 yıl sürdü diyebilirim. Bu mücadeleyle birlikte ama yani hani benim için mücadele ve film iç içe bir şeydi. Yani biliyorsun 3 yıl boyunca sırt evet. çantam sırtımda ve o bu coğrafyada evet. yaşadım diyebilirim. Yani hem kaydettim hem de aynı zamanda orada hani mücadeleye katkı koymak, işte örgütlenme çalışmaları yaptık. Trakya'nın İstanbul'la ilişkilenmesini, İstanbul'dan lojistik destek kurulmasını, yani bir köprü oluşması için de. E, ayrıca bir mücadelenin içerisinde, bir çabanın içerisinde oldum. O yüzden üç evet. Çok iyi biliyorum. Peki ilk gösterim ne zaman, nerede yapılmıştı? Sanıyorum yurt dışında değil mi ilk gösterim? İlk e, gösterimi Marsilya'da yaptık e, 2012 yılında. Da, e, alternatives dünya atomunda formu. evet evet su formunda yaptık oraya e, dünyadaki bütün çiftçi hareketlerinin ekoloji mücadelelerinin akademik çevrelerinin den e, insanların geldiği ve dünyadaki ekolojik mücadelelerin mücadeleleri ekolojik e, felaketlerin sebep ve sonuç ilişkilerinin tartışıldığı ve her, e, hepimizin birbirimizin yaşadığı sorunları dinlediği, gözlemlediği, tartıştığı bir ortamdı. Orada gün döndüğü göstermek ve Trakya'nın işini bulduğu felaketi anlatma fırsatı bulmak iyi bir şey oldu. Hem film için hem ergen açısından ergeni iyi bir şey güzeldi. oldu evet. Peki Türkiye'de nerelerde gösterildi? Yani ve hani diğer su mücadelelerine katkısı oldu mu? belgeselin. Ercüment hemen hemen bütün festivallerde film gösterildi ama bunun ötesinde bütün ekoloji mücadeleleri bütün öğrenci kampları Trakya köyleri değil mi? Trakya köylerinde gösteremedik maalesef dedim ya yani Trakya'da yerde... sansüre uğradı doğru, doğru. sadece Çerkezköy'de Şerkesköy. gösterimini yapabildik maalesef ve ama e, Türkiye'nin bazı illerinde 3-5 defa gösterildi diyebilirim. Eko-feminizm konuşulduğu üzerinde kadın mücadeleleri e, davet etti. Kadın mücadelelerinde gösterdik Mü mücadelelerin bir, e, birleşmesinden öte dayanışması için tartışmalara zemin oluş oluşturdu. Yani e, e, çok gösterildi diyebilirim. Çok izlen izlenen Peki... bir film oldu. Necla sen yani siyasilere de sundun bunu değil mi? Yani ben hatırlıyorum Ankara'da Trakya milletvekillerine bir sunum yapmıştık. Sonra yine Tekirdağ valisi seni davet etmişti. Biraz o bahseder misin o görüşmelerde? Ya kendisi? evet bu Ankara Film Festivali'nden sonra bayağı gündem oldu. Ekoloji mücadeleleri de tabii çok sahiplenince her gün bir basında ıı, ıı, çıkıyor oluyor. Olmaya başlamıştı gün döndü ve Trakya'daki e, sorunlar dolayısıyla hani Trakya'da vekiller de meclise davet ettiler beni kalktım gittim kim davet etse gittim zaten bir gösterim yaptım orada ve dediler ki biz bir yol haritası hazırlamak istiyoruz ben kendilerine söyledim dedim ki Trakya'da gösterim yapmak istiyorum çiftçi de bunu çok istiyor ama Türle engellerle karşılaşıyorum. Bu yolu açın bana, sırtıma bir perde almak istiyorum. Biliyorsun sende böyle bir şeyim vardı, çaban vardı. Yani gidip göstermek istiyorum, siz yola açın. Aa, biz hemen bir yol haritası hazırlayacağız dediler. Ama işte CHP'nin biliyorsun tipik tavrıdır, bu topu ona atar, o ona atar falan. Böylelikle evet. hala bir yol haritası yapmalarını bekliyorum. Ben tabii meclise gitmişken bu arada... MHP grubuna gittim. MHP Trakya grubuna gittim ve onlara dedim ki hı hı. hani böyle bir film var, böyle bir çalışmam var, böyle bir mücadele var. Ee, ve biz bu sorunun e, çözülmesini, bir kamuoyu yaratmak istiyoruz ve sizden de başlamak istiyoruz. E i̇şte Uzun Köprü sonuçta Osmanlı'nın Rumeli'de ilk yerleşim yeridir yani hani vatan diyorsunuz toprak diyorsunuz falan burası sizin için vatan toprağı ise şayet birlikte bir şey yapabiliriz dedim ee, e, MHP grubuna da MHP Trakya grubuna da onlar da biz sizi çağıralım dediler görüşelim dediler bir daha da unuttular. Onları anlarım da yani düşün Trakya'daki bütün belediyeler CHP'li yıllardır yani onlara rağmen bu Ergen'in meselesi bugünlere geldi. Ee, Küçük bir şey ah, söylemeliyim. Ee, Edirne'de bir grup liseli genç e, e, bir gazete haberini alıp e, Edirne Belediyesine gittiler ve rica ettiler. Dediler ki, yani bizim için bizim Trakya'mızın böyle bir filmi var ve biz bilmiyoruz. Lütfen bu filmi izleyelim. Defalarca kapıyı ışındırdılar. Edirne Belediyesi bu genç çocuklarla boy boy fotoğraflar çektirdiler. Filmi göstereceğiz diye ama ne aradılar ne sordular. Ya basında çıktığı halde bunu yapmadılar yani. Ee, evet. Trakya'daki hiçbir yerel yönetim evet. hakikaten ilgilenmedi filmler. Ee, ne dersin bir Türk'ü daha dinleyelim mi? Yine, Tabii ve ki. Balkan Yolculuğu grubunun 2017'de yayınlanan sandığından Rumeli Türkleri halinde yer alan bir Türkiye akşam oldu, cün kavuşdi. Bu hani belgesel sinemada mücadelenin bir parçası ve bu yaşadığımız dünyada doğanın emeğin, kadının yaşamlarımızın özgürleşmesinin yolu mücadeleden geçer. Maalesef şu anda çok kısıtlanmış durumdayız. Giderek baskıların arttığı bir dönemde korona. Egemenlerinde o hali oldu bir nevi. Hani ben kendi adıma bu e, meseleleri düşündüğüm zaman şunu söyleyebilirim. Şu anda yani bu kısıtlılık içerisinde e, ne yapabilir, ne yapmalıya karşılık belki. Az tüketiyorum, az çöp üretiyorum. Köyümden ve köylerden ihtiyacım olan gıdayı temin ediyorum. Dayanışmanın giderek ne kadar elzem hale geldiğini hep beraber Fark ettiğimizi düşünüyorum, bunun üzerine düşünüyorum. Mevcut düzen bizi her geçen gün ya hep beraber ya hiçbirimiz şiarına yakınlaştırıyor aslında. Bugün hayatlarımızın birbirine bağlı oluşu da bunu çok yakıcı bir şekilde gösteriyor. Sadece ee, insan olarak değil yani biz doğadaki canlıların hayatlarına da doğrudan bağlıyız yani. Onların yok oluşlarını görüyoruz, türler yok oluyor Necra Yani doğa hakları diye bir kavram evet. artık hakikaten gündemimize gelmeli. Nasıl ki insan hakları diyoruz, doğanın da hakları. Evet. Var. Onu evet. korumadığımız süreci, yani hep birlikte bir evet. altıncı yok oluş deniyor işte küresel. Evet tabii. Yani ülkemizi ve dünyayı hani görüyoruz şu, şu anda yalanla, talanla yönettiklerini de biliyoruz artık yani. Bütün dünya halkları bunu biliyor. Sağlığın ne hale geldiğini, gıdanın ne hale geldiğini, gıdaya erişimi yaşadık yani bu korona sürecinde. Bu kısıtlılık halinden kurtulur kurtulmaz müştereklerimizle birbirimizi bulacağımızı düşünüyorum. Sanatla, evet. şiirle, edebiyatla, mücadeleyle e, dayanışacağımızı ve birbirimizi besleyeceğimizi ve daha bu durumlardan daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü haklıyız. E, peki şimdi bir türkü daha arası verelim mi? Yine Muammer Ketencoğlu'ndan. E, Muammer Ketencoğlu ve Balkan yolculuğunun 2017 tarihli sandığından Rubeli Türklerinden bir türkü. E, bahçelerde Balkabak. E bu türkü Karakocalar Köyü kadınlarından alınmış bir türkü. Cilveli cilveli, edalı cilveli, kaşı gözü sürmeli, gerdanı benli. Cilveli cilveli, edalı cilveli, kaşı gözü sür. Yani bugün Ergen'in durumu nedir Necla? Yani o kirlilik hala sürüyor. Bir önlem alınıyor mu, alınıyor mu? Bir de şarj e, projesinden bahsediliyor Marmara'ya. Evet, evet. Yani Ercüment bugün Ergene'de sadece yaşam değil, kültürler de yok oldu. Çiftçi fakirleşti, sanayi kuruluşlarında emek daha fazla güvencisizleşti. Kirleten öder kültürünü oturttular. E, yeraltı suları kirlendi. Kanser vakaları Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Yani e hastalıkları. bu hastalıkları, evet. Ortak arıtma tesisleriyle sadece kendilerine rant sağlıyorlar. Tırnak içinde arıttıkları suyu derin deşarz ile Marmara Denizi'ne boşet etmeyi planlıyorlar. Yani asa kirliliğin adresini değiştiriyorlar. Evet, Durum bu. Sen tabii bu belgesel senin ilk belgeselindir. Yani bir anlamda okulun olduğu daha sonra da belgeseller yaptın ama tabii süremiz yetmeyecek. Bunları da ayrıca konuşacağız ama Meclan. Peki dinleyiciler, Teşekkürler. Bu belgeseli nereden izleyebilirler? Youtube'a yüklemiştik. De, evet evet Youtube'a yükledim. Gün döndü belgesel diye yazarlarsa çıkar. Son olarak ne demek istersin dinleyicilerimize? Ee, şöyle ben ekoloji mücadelesinde... Bilgisinden ve deneyimden faydalandığım, ilham aldığım Beyza Üstü'nü burada özlemle anmak isterim. Evet. Eğer izin verirsen cezaevinden bizlere gönderdiği yeniye duyurulur başlıklı yazısının son paragrafını okumak istiyorum. Tamam. Sistemin gidişatında bizler artık hapsedildiğimiz, ayrıştırıldığımız karelerde Yutkunmayacağız. Söz çoktan bitti. Ne nefret söyleyenleri ne yalanlar bizi ayrıştırmaya yetecek. Tüm saldırı karelerinden çıkıp birlikte yaşamı birbirimizi koruyacağız, özgürleştireceğiz. Bizler bu topraklarda yaşayanlar birlikte öreceğiz yeniyi. Duyurulur Bey, eh, demiş Beyza de hocamız. En kısa zamanda aramıza dönmesi umuduyla. Diyorum. Çok teşekkür Var. ediyorum Ergenem. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Sana çok teşekkür ediyorum. Keyifle. Yani ben de hem Ergen'e için verdiğim mücadele ve hem de belgesel sinemaya verdiğim emekler için çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki varsın. iyi ki arkadaşımsın, yok E tabii bu arada Ergen'e türküleriyle, ederim. şarkılarıyla destek veren işte başta Muammer Ketencioğlu'na, şey varsa Mavi Notal Türkleri topluluğuna, Alman Freiburg'dan gelen Susi üyelerine ve şair Nevzat Çeliğe de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Babil'den sonranın bütün kayıtlarına Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu grubunun 2017'de yayınlanan Sandığımdan Rumeli türküleri albümünde yer alan bir başka türküyle kapatıyorum. Kadriye Latifova'dan alınan bir türkü. Sorma aşık mıyım ben? Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda. Babil'den sonra da yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.